Allahu belah inne şeytan recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve salamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Soru 141. İkinci mertebe olan bu takdirlerin yazıldığına iman etmenin dilin nedir? Evet. yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Biz her şeyi önder kitapta imamın mübin tesbih etmişizdir. Şüphesiz ki bütün bunlar ki kitaptadır. Yüce Allah, Musa ile Firavun'un tartışması hakkında bize şunları aktarmaktadır. Firavun dedi ki, geçmiş asırlar halkının halleri nicedir? Musa dedi ki, onların bilgisi Rabbim'in yanında bir kitaptadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Evet, şimdi bu ayette biraz durmak gerekirse, Musa Aleyhisselam hani konuşurken zaten konuyla alakalı olan kısma değiniyor ki, Allah onları bir kitapta yazmıştır. Dikkat ederseniz ayetin sonunda ne diyor? Allah unutmaz. Allah yanılmaz. Bunu söylemesinin sebebi şeytan akıllara şunu vesvese verebilir yani. Allah niye yazdı? Haşa hani kader iman ilk mertebesi ilim ya. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Haşa Allah bilmiyor mu yani? Allah unutuyor mu? O yüzden mi kayıt altına alıyor? Haşa bundan dolayı değil. Bu meşhur bir hilaf var işte. Hani yazı hüccet midir değil midir? Aslında orada ihtilaf da yok da yazı hüccettir aslen. Hücret olduğu için Allah subhanahu kitapları indirmiştir. Kulları hücretini kitaplarla ikame etmiştir. Aynı şekilde delil olduğu için, hücret olduğu için Allah bunu levh-i mahfuzda yazmıştır. Kulların amellerini, amel defterine yazmıştır. Ve delil olarak da kıyamet günü o yazıtları onların önüne koyacaktır. Yani amaç, haşa Allah'ın, şey orada kastedilen şey Allah'ın haşa unutması, yanılması değil. kastedilen şey Musa aleyhisselamın da ifade ettiği gibi Allah azze ve celle'nin her şeyi bir İlmi sebebiyle bir kitabıya dökmesidir. O kitabenin keyfiyeti de bu hafta anlatacak nasıl olduğun şey. Hı. Onun ilmi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Uzun yaşantılarının ömrünün uzatılması da ömrünün eksiltilmesi de ancak bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. Şimdi Ve şöyle da, bir şey sorulabilir. Orada diyor ki ömrün uzaltılması ve kısaltılması hepsi bir yazıttadır. Ya yazılan bir şey değişmiyorsa o zaman kısaltma eksiltme nasıl oluyor? İşte buna benzer rivayetler var işte. Sabaka belay def eder ömrü uzatır. Ondan sonra Allah'ın kaderini dua değiştirir, değil mi? Buna benzer rivayetler var. Bunlar da alimler ilim ehli şöyle tevil edip yorumlamışlar demişler ki burada kastedilen şey yazılanın aslında o yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılan kitabenin değiştirilmesi değildir demişler. Yani insanın bu gibi sebepleri elde etmesi. Bu gibi sebeplere yapışması e, O birazdan gelecek işte günlük kitabe var, işte senede bir yazılan bir kitabe var. işte anne rahmine düşüldüğü vakit yazılan bir kitabe var. Burada demişler e, kastedilen şey e, manevidir yoksa hakiki değildir, değişmez demişler o kitabelerdekiler bunların her biri sabittir demişler. burada hadislerde ifade edilen şey bu amellerin büyüklüğüdür demişler. Allah en doğrusunu bilendir bu şekilde olmama tevhid etmişler. Ya yani İbnül Kayyim bunu uzun uzadıya anlatıyor. Yani diyorum bu maddi midir yoksa maddi değil? Hani maddiden kastı yani gerçekten o kitabeyi uzatabilir mi, kısaltabilir mi? O zaman ki bunun aslanın çoğuna ters olmuş olur haşa. Bunların her şey yazılmış bitmiştir. Yani mürekkepler kurumuştur. Birazdan ibaretler de gelecek. Asla bir daha yazılmaz. O kalemler tekrar bir şeylerin olması için hareket etmez. Yazılıp bitmiştir. Orada kast edilen şeyler az önce de ifade ettiğim gibi manevidir sadece. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve de şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Yüce Allah'ın cennet ve cehennemdeki yerini yazıp takdir etmediği, bedbah mı yoksa mutlu mu olduğu, Yazılmadık, canlı hiçbir nefis yoktur. Hadis Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim'deki bir rivayetten şöyle geçmektedir. Surakabi Malik bin Cuşu, Ey Allah'ın Resulü, bize şu anda yaratılmış, yaratılmışız gibi dinimizi açıklar. Bugün ne diye amel ediyoruz? Acaba bu kelimelerin mürekkebinin kuruduğu takdirlerinin tespit edildiği bir husus mu? Yoksa gelecekte ortaya çıkacak bir husus mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Hayır, birakis kalemlerin mürekkebinin kuruduğu ve hakkın ta takdirlerin cereyan ettiği bir husus hakkında amel ediyorsunuz. Bunun üzerine suraka o adını için amel ediyoruz ki deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Siz amel edin, herkes bir rivayette amel eden herkese kendine amel kolay, kolaylaştırılacaktır. Ve daha başka bir takım hadis-i şerifler bunun delilidir. Soru 142. Bu mertebeye giren takdirler kaç tanedir? Bu mertebenin kapsamına 5 tane takdir girer. Yani kitabı kastı, mertebeden kastı kitabı. Hepsi de Yüce <gülüyor> Allah'ın ilmine racidir. Birinci takdir. Yani Allah'ın ilmine döner diyor. Raci, Arapça raca dönmek demek. Heh. Birinci takdir. Bunların göklerin ve yerin yaratılmasından 50 bin sene önce Yüce Allah'ın kalemi yarattığı vakit yazılmış olmalıdır. Evet. Olmalıdır. Bu ezeli takdiridir. İki, ömür takdiri. Bu, da... bu birazdan hakkına, birazdan tafsilatına gelecek. O birinci mertebe açıklarken ortaya koyacak ki e, ilk bu kitabe yazılmış. Yani daha yerler gökler yaratılmadan elli bin sene önce. Zaten mahlukat nerede? E, yerler ve göklerin içerisinde. Onlar da e, kürsünün içerisinde, kürsü de arşın içerisinde. Zaten bütün mahlukat bunun içerisinde e, bu naslar ortaya koymuş. Alimler şu soruyu sormuşlar. Demişler ki o zaman ilk yaratılan şey kalem mi? Ya da ilk yaratılan arş mı? İşte bu konuda birazdan rivayetler de gelecek. İbn-i Teymiye soruluyor. İbn-i Teymiye Allah diyor ki çok açık yani belirleyici bir nas yoktur ki bu önce veya bu sonra ama bunlar ilk yaratılan şeyler. Orada ittifak var diyor. Devam. 2- Ömür takdiri, bu da Yüce Allah'ın, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyruğundan söz aldığı vakit gerçekleşen takdirdir. 3- Yine ömür takdiri olarak bilinen ve Nutfer'in anne rahmine hil hilkatinin belir belirginleşmeye başladığı sıradaki takdirdir. Yani hilkat yaratılışının belirginleşmesi demek. 4- Kadir gecesinde gerçekleşen yıllık takdirdir. 5. Evet. Bütün bunların yerli yerince gerçekleştirilmesinden ibaret olan günlük takdirdir. Evet. Soru 143. Ezeli takdirin delilini nedir? Yüce Allah Süfânavut'a da şöyle buyurmaktadır. İster yeryüzünde ister nefislerinizde meydana gelen her bir musibet mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce bir kitaba yazılmıştır. Sahih-i Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu sabittir. Allah, mahlukatın takdirlerini gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce yazdı. Arzı da şu su üzerinde, üzerindeydi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Ona yaz diye buyurdu. İşte buradaki ifade az önce bahsettiğim ihtilaf. Allah'ın ilk yarattığı diye tercüme etmişler de diye geçiyor hadiste. Allah'ın ilk yarattıklarında yani Arapçada ikisi de kastediliyor olabilir. Yani bu bir e, e, ifade usluğu bu. Yani bundan bir Arap böyle bir şey söylerken ilk ondan başlanıldığında öne sürebilir. İlk yaratılanlardan yani ilk başlanılanlardan olduğunda da kastedilebilir. O yüzden hani bu hadisin açık zahir ifadesi şey... E, diğer görüşü ispat etmez. Çünkü dikkat ediyorsanız az önceki rivayette ne dedi? Allah yazdırdı. O sırada da arşı suyun üzerindeydi. Yani bu rivayetle bu rivayet o zaman tezat gibi görünüyor. Zaten İbn-i Teymiye bu soruluyor. Yani nasıl cem edeceğiz bu mevzuyu diye. Diyor ki elimizde çok açık, sarih bir nas yok diyor. Yani arş mı önce, şu mu önce veya mahlukatta o ilk yaratılanlardan kalemdir, levhdir, bu ondan öncedir, bu ondan sonradır diyebileceğimiz açık bir nasıl yok elimizde. Evet. Kalem, Rabbim ne yazayım dedi. Allah kıyametin kopacağı ana kadar her şeyin takdirini yazdı diye buyurdu. Hı. Bu hadisi Sünen Ashabı rivayet etmiştir. Yine innebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hiç Kalemin mürekkebi kurumuş olup bitecek her şey yazılmıştır. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Soru 144. İsa kalü gününde ömrü takdirin delilini nedir? Yüce Allah subhane ve teala şöyle buyurmaktadır. Hani Rabbim Adem Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp almış ve onları kendilerine şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurmuştur. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. İsra bin Ruhi Rahveyn'e yanlış yazmışlar. İshak İbni Rahveyn rivayetine göre bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, ameller önceden bir takdir olmaksızın iptiden mi yoksa yoktan e, çıkmaktadır yoksa bu hususta kaza, hüküm ve takdir geçmiş midir? Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, Adem'in sırtından zürriyetini çıkarıp onları kendilerine karşı Şahit tuttuktan sonra avuçlarıyla onları aldı. Şunlar cennetlik, bunlar cehennemliktir buyurdu. Cennet ehli olanlara cennet ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Cehennem ehli olanların da cehennem ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Muvattadaki rivayete göre Ömer İbn-i Hattad, radıyallahu anh Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu Demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp almış ve onları kendilerine şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurmuştu. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Buyruğu hakkında soru sorulmuş bunun üzerine şöyle demişti. Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayette dair soru sorduğunu duydum. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah tebareke ve teala Ademi yarattı. Sonra sahile onun sırtını sıvazladı ve nihayet ondan bir zürriye çıkardı. Bunları cennet için yarattım buyurdu. Onlar cennet ehlinin amelleriyle amel ederler. Sonra bir daha sırtını sıvazladı ve onlar bir zürriye çıkardı. Ondan bir zürriye çıkardı. Bunları cehennem için yarattım buyurdu. Ve onlar da cehennemliklerin ameliyle amel ederler de Abdullah bin Amr radiyallahu anh şöyle dediğini zikretmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam iki elinde iki yazı bulunduğu halde yanımıza çıktı. Bu iki yazının ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Bizler hayır ey Allah'ın Resulü senin bize haber vermem müstesna dedik. Sağ elindeki yazı hakkında şunları söyledi. Bu alemlerin Rabbinden bir yazıdır. Bunda cennet ehlinin isimleri Onların babalarının ve kabilelerin isimleri yazılıdır. Daha sonra onlardan en son ferdi üzerinde sonuç çizgisi çekti. Artık yan onların ne ilave yapılır ne de onlardan bir bir şey eksiltilir. Daha sonra sonundaki yazı için de şunları söyledi. Bu da alemlerin Rabbinden bir yazıdır. Bunda cehennem ehlinin isimleri, babalarının ve kabilelerinin isimleri vardır. Sonra onların son ferdi üzerinde, Nihai bir çizgi çekildi. Bundan dolayı onlara ebediyen ne bir kimse, ne bir kimse eklenebilir, ne de bir kimse eksiltilebilir. Asabı o ada ey Allah Resulü, eğer iş olup bitmiş ise amel ne diye dedi, amen ne diye dediler. Peygamber Salavat şöyle buyurdu: Sizler doğru ve istikamet üzere amel etmeye gayret ediniz. Şüphesiz cennetlik olan bir kimse her ne amel eder. Amel ederse etsin, nihayet onun amelleri cennet ehlinin ameliyle sona erir. Cehennem ehli olan kimse ise her ne amel ederse etsin, onun ameli de cehennem ehlinin ameliyle sona erir. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ellerindeki bu iki yazıyı bir kenara attı. Sonra şöyle buyurdu. Artık Rabbiniz kullarına işini bitirmiştir. Bir kesin cennette, bir kesin cehennemdedir. <gülüyor> Soru 145 Nutferin ilk yaratılışı esnasındaki ömrü takdirin deliğini nedir? Yani anne rahminde çocuk oluşuyorken ki yazmadan bahsediyor. Yüce Allah Sübâni ve Teala şöyle buyurmaktadır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve sizi annelerinizin karınlarından bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Sahih ayında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu geçmektedir. Sizden her biriniz anne karnındaki yaratılışın nutfe olarak 40 günde bir araya getirilir. Sonra bunun bunun kadar bir süre alaka olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu yazmakla emrolunur. Şimdi nutfe dediği işte erkeğin erkeğin üretmiş olduğu meninin kadın rahmine anne rahmine düşmesidir. O anne rahmine yapışır. 40 gün orada kalır. Böyle bir kan parçasıdır yani asıl olarak. Zaten hani erkeğin onu üretmesinde de kullandığı kandır. O yüzden çocukta babanın kanındaki genler veya annenin kanındaki genler geçer. Dikkat ederseniz. Hani anne babaya çeker. Sebebi de kandır yani. Kan çünkü geçer. O kan anne rahminde bir parça olarak yapışmış bir şekilde. Balçık gibi böyle. O şekilde kalır. Sonu ayette şey dedi değil mi? Mudga şey. Alaka. Alaka. Arapça alaka bir şey asmak demek. Talika asmak demek yani. Orada yapışır artık. Asılı bir hale gelir. O çiğnem olmaktan çıkıp yapışık bir hale gelir. 40 gün. Toplamda yaptı 80 gün. Diğer 40 günde de artık mudga et parçası olur. Yani şu kadar bir et parçası. Zaten ultrasonlarda işte kadının hani karnına bakarlar bir fotoğraf verirler. O fotoğrafta şu kadardır çocuk yani. Aslında o et parçasıdır. İşte şimdi bir hadiste de söylediği gibi 120 gün tamamlandıktan sonra melek gelip artık ruh üflemeye bu birazdan bahsedilecek şeyleri söylemeye başlıyor. O yüzden 120 gün önceden daha erken e, cinsiyet tespiti yapamıyor tıp. Niye? 4 ay yapıyorlar. Yani 4, ay, 4 aylık olmadan bir çocuk anne karnında tıp kesinlikle şey yapamıyor. Onun cinsiyetini belirleyemiyor. Şimdi bir şeyler iddia ediyorlar. Yok bir boya katıyorlarmış dört ay önceden de söylüyormuş falan. Yani şeriata göre aslında mümkün değil. Asıl olarak da belki hani Allah gene sebep sonuç ilişkisi olarak mümkün kıldıysa olabilir. Yani allah Alem. Çünkü şekillendirilmeye başlanıyor. halindeken, et parçası halindekken. Ruhun üflenmesi 120. gün. Orada tabi ruh hüfleniyor. Belki öncesinde bunun işaretleri olabilir. Erkek şekli alması işte kız şekli alması noktasında. Allahu alem yani şeriatın ispat etmediği bir şey inanmayız biz. Şeriat bir şey tasdik etmedikçe biz de tasdik etmeyiz. Netice itibariyle 120 gün tamamlanınca melek gelir artık ruh hüfler. Artık insandır. 120 gün sonra e, vefa, yani 120 gün anne karnında olup da vefat eden çocuğun cenaze namazı kılınır. Çünkü artık ruh hüflenmiştir ona. Yani beş aylık düşen bir çocuk, altı aylık düşen bir çocuk, bir ölüm Müslüman hükmündedir, çocuk hükmündedir. O yüzden ona cenaze, namazı kılmak ve benzeri ahkamlar tereddübelir. Ama ondan önce ise gerek yok ona. Yani i̇ki aylık düşmüş mesela, işte seksen günlükken daha düşmüş. Çünkü daha artık çocuk değil, çünkü şer'in inaslar onu çocuk saymıyor. Ama mudaha olduktan sonraki bir çiğnemet parçası demek mudaha o olduktan sonra ruh üflendikten sonra artık bir bireydir. O işte aldırma maldırma olayları hep buna taallük eden birçok şey var tabii ki. Hani insanlar kürtajdan falan bahsediyor. Ruh üflendikten sonra asla ve asla böyle bir şey mümkün olamaz kesinlikle haramdır. Müşriklerin çocuklarının diri diri gömmesiyle hiçbir farkı yoktur bu pisliğin. Evet. Böyle ona bu üfler ben şudur hususu yazmakla emrolundu. Rızkını, ecelini, amelini, vedvah mı, mutlu mu olacağını. Yani cennet ehlimi, cehennem ehlimi olacağını ona söyler. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah subhanahu wa yemin olsun ki, hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlilerinin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisiyle cennet arasında bir arşın kalmışken, yazgı onun aleyhine öne geçer. Bunun üzerine o da cehennemliklerin ameliyle amel eder ve oraya girer. Yine şüphesiz ki sizden biri cehennem ehlinin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisiyle cehennem arasında bir arşınlık kadar mesafe kalır. Sonra yazgı hakkında yazgı hakkında öne geçer derken cennet ehlinin ameliyle amel eder ve oraya girer. Soru 146. Kadir gecesinde yıllık takdirin delilini nedir? <gülüyor> Yüce Allah <gülüyor> subhanehu wa şöyle görmaktadır. O gecede hikmeti her bir iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır i̇bn Abbas Radiyallahu anh da şöyle demiştir. Kadir Gecesi'nde ana kitaptan bir sene boyunca meydana gelecek ölüm, hayat, rızık, yağmur ve hatta hacılar bile yazılır. Filan kişi hac edecek, filan kişi hac edecek denir. Hasan Basri, Sahi bin Cübeyr, Mukatil, Ebu Abdurrahman es Sülemi ve başkaları da böyle demişlerdir. Tabi'nin büyükleri. Soru 147. Günlük takdirin delilini nedir? Yüce Allah subhanahu wa şöyle buyurmuştur. O her gün, her an bir iştedir. Hakimin sakimde, de şu rivayetler yer almaktadır. İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, şüphesiz Yüce Allah'ın yarattıkları arasında beyaz inciler levh mahbuzda vardır. Onun her iki kapağı kırmızı bir yakuttandır. Kalemin nurdur, yazısı da nurdur. Her gün ona üç 360 bakış yahu defa bakar. Bunu bu bakışların her birisinde yaratır, rızık verir, hayat verir. Öldürür, aziz kılar, zelil eder ve her ne dilerse onu yapar. İşte Yüce Allah'ın o her gün her an bir işledir buyruğu bunu anlatmaktadır. İşte levh Mahfuz'un keyfiyetini anlatan nadir naslardan bir tanesi. Sahih olarak rivayet edilen. Ee, kırmızı Yakut'tan diyor biliyorsunuz Yakut elmastan daha değerli bir maden kırmızı renkte. Ondan farklı bir renkte. Ondan daha pahalı bir maden ama. Tabi burada levh derken levha, insanların da kullandığı bir levha var. O da var. Tabi aynı değil yani. Yakut'u da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Yazısı nurdan ve Allah subhanahu ta'ala oraya bakıyor. Allah'ın bakma sıfatı da var tabi bu hadiste. Dikkat edilirse. Tabi e, nasıl el, işte ayak, yüz daha önce bu konular geçti. Bunları nasıl tevil etmiyorsak bunları da tevil etmeden zahiri üzere bırakacağız Allah'ın ve Resulün irade ettiği mana üzere iman ettik deyip İmam Şafi gibi geçeceğiz inşallah ee, oradan e, dikkat edin bu beşinci mertebe son mertebe beş tane mertebe saydı elli bin sene önce yerler ve gökler yaratılmadan ardından kalübeler denilen yerde öcellerin takdir edilmesi ikinci kez orada yazıldı üçüncü kez yazılan yer anne rahmine ee, insan düştüğü zaman o zaman melek geliyor söylüyor Dördüncüsü her sene Kadir gecesinde, beşincisi de günlük yazılan şey. Ama tabi bu beş kitabı birbirine muhalefet etmez. Yani şeytan ve akıl böyle bir şey ortaya koyabilir. E burada böyle yazılıp burada böyle yazılabilir mi? Hayır. Yani günlük kitabede de o diğer bahsedilen kitabeler ana kitapta yazılan şey yazarlar, başka bir şey yazmazlar. Evet. Bütün bu takdirler ilk kaderin bir çeşit bir çeşit taksilatıdır. Bu ilk kader ise Yüce Allah'ın kalemi yarattığı vakit leh-i yazmasını emrettiği kaderdir. İşte İbni Ömer ve İbni Abbas radıyallahu anh Yüce Allah'ın esasen biz işlediklerimizi yazıyorduk. Buyruğunu böyle tefsir etmişlerdir. Bütün bunlar Yüce Allah'ın sıfatı olan ilminden sadır olan şeylerdir. Soru 148. Mutluluğun ve bedbaflığın önceden takdir edilmiş olması neye gerektirir? Cevap, bütün semavi kitaplar ve nebevi sünnetler özceden kaderin tayin edilmiş olmasının amelde bulunmaya engel olmadığını, ona güvenip amel etmeyi terk etmek gerek, gerekmediğini ittifakla ifade etmişlerdir. Aksine bu durum ciddiyetle olanca gayret ile salih amel işlemeyi gerektirir. Yani niye gerektirir? Yani böyle bir soru sorduğumuz zaman ya her şey yazılmış, hiçbir şey değişmeyecek, ne alaka amel etmekle? Ha dikkat ederseniz önceki bütün naslarda dedi ki kim ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılır. E demek ki biz amel etmeyi irade ettiğimiz zaman amel bize kolaylaştırılıyorsa demek ki biz o zaman cennetliklerden yazılmışız. Amel bizi, bizi amelden men olunuyorsa o zaman öbür taraf için yazılmışız bu ortaya çıkar. Dolayısıyla sebep sonuç bu şekilde bağlandığından dolayı ne kadar çok amel edersek o neticeye o kadar çok yakın oluruz. Bu bizi... Ameli terk etmeye değil, aksine amele teşvik etmesi lazım, diyor Şeyh. Evet. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, ashabına kaderin önceden tayin edilmiş olduğunu, buna göre her şeyin cereyan ettiğini ve kalemin mürekkebinin kurumuş olduğunu belirtince, kimisi o halde biz kitabımıza bel bağlayıp niçin ameli terk etmiyoruz deyince, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, hayır, amel ediniz, herkes ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılacaktır, buyurmuştur. Sonra da artık kim infak edip verir ve sakınırsa buyruklarını okumuştur. O halde Yüce Allah kaderleri belli bir ölçü ve ile tespit ve tayin etmiş, bunlara gerekli sebepleri hazırlamıştır. O dünya hayatında ve ahiret için hangi sebepleri tayin etmiş ise sonsuz hikmetiyle tayin etmiştir. Yarattıklarından her bir kimseyi dünya ve ahirette ne için yaratmışsa o yolu kolay, kolaylaştırmıştır. O yol, o kimseye, kimse için hazırlanmış ve kolay, kolaylaştırılmıştır. Kul, ahiretteki menfaatlerin oraya ulaştıran sebeplerle irtibatlı olduğunu bildiği takdirde, onları işlemek, gereklerini yerine getirmek için ileri derecede gayretini ve çabasını ortaya koyar. Mâişet, yollarının ve dünya dünyevi maslahatlarının gerçekleşmesi uğrunda da elinden geleni yapar. İşte kader ile ilgili hadisleri duyduktan sonra ben bundan önce şu andan ve şu andan daha çok gayret ve çaba sahibi değilim diyen sahabe olayı gerçekten iyice kavramıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Sana fayda veren şeyi yapmaya olanca gayretini harca. Allah'tan yardım dile ve acizlik gösterme. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine tedavi için kullanacağımız bir ilaç yahut yapacağımız bir rukiye tedavi için okunması meşru olan duaları yapmak hakkında ne dersiniz? Acaba bunlar Allah'ın herhangi bir kaderini geri çevir, çevirirler mi? Diyenlere şu cevap vermiştir. Bunlar da, da Allah'ın kaderindendir. Yani yüce Allah, Allah hayırda, şerrede bunların her birisinin sebeplerini takdir etmiştir. Ya Allah sebep sonuç ilişkisine bağlamış her şeyi, onu kastediyor. Nitekim işte hani rükku yaptırmak, evet yani insandan hastalığı def etmez. Nice adam var, adam beş dakika rükku yaparsın şifa bulur, adama beş sene rükku yaparsın şifa bulmaz. Allah'ın kaderi neyse odur ama bu kaderi neticesindedir diye de bizim işte tedaviyi terk etmemiz gibi bir şey meşru kılmaz. Aynı şey mesela e, amelde de söz konusudur, rızıkta da söz konusudur. Ama insanların zalimliği şudur ki, amele gelince derler, suçu kadere atarlar. Derler ki Allah dilemiyor ki biz yapalım. Bak Allah bu kadar ayette diyor ki biz dilemeden siz dileyemezsiniz, İşte biz size kolaylaştırdık derler. Rızka gelince öyle demezler. Rızkı yani rızka gelince hemen derler ki biz çalıştık, çabaladık, kazandık. İşte iyi her şey Allah'ın kaderine yat aşağı gökten yemek Hem Müşrikler demiyor mu bunu diyorlar. Yani burada sebebi öne sürüyorken burada sebebi yok edip asla suçu atıyorlar. Yani insanların zalimliği burada yani. Yani insanlar azlıyorlar, kafir ölüyorlar, fasık ölüyorlar, facir ölüyorlar. Suçu nereye atıyorlar? Önceki işte ataları müşriklerin yaptığı gibi Allah dileseydi bizde babalarımızı ortak koşmazdı deyip kadere atıyorlar. Halbuki onları o kadere götüren şey yaptıkları sebepler. Ama rızık kazanma noktasında az önce de ifade ettiğim gibi neticeyi hiç kadere bağlamıyorlar. Neticeye biz çalıştık, biz elimizle didinlik harcadık, biz yapmasaydık olmazdı diye sebebe dayıyorlar. İşte Allah insanların bu zalimliğini bu naslarla ortaya koyuyor. İnsanların işine gelen, hevasına gelen şeyleri iman ettiğini bu nasların hepsini böyle tafsilatla, açıklamakla beyan ediyor. Evet. Soru 149. Hı. Üçüncü mertebe olan Allah'ın meşiyet ve iradesini iradesine iman etmenin dilimi nedir? Şimdi kader iman 4 dört mertebede şöyle kısa özetlersek, ilim, yazma ve şimdi dileme. İlim, yazma ve dileme. Hani kısa böyle akılda kalıcı bir şekilde yaparsak, birincisi ilimdi, ikincisi yazmaydı, şimdi dileme kısmını anlatır. Gücü Allah s.a.v.t. şöyle bir buyurmaktadır. Ama Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz. Hiçbir şey hakkında sakın ben bunu mutlaka yarın yapacağım deme. Meğer ki Allah dilemiş ol, ola. İnşallah yapacağım de. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dostları yolu üzerine tutar. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ya yani Tek bir ümmetten kasıt tek bir din üzerine kılar diye. Eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdır. O dilediğini yapandır. O bir şeyi diledi mi? Ona emri sadece ol demesidir. O da olu verir. Bir şeyi dilediğimiz zaman sözümüz ona sadece ol dememizden ibarettir. O da derhal olu verir. Allah kimi hidayeti erdirmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü daraltır, sıkıştırır ve bunların dışında sayılamayacak pek çok ayet-i kerim bulunmaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarının parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Allah yarattı hiçbir şey benzemez ve o parmaklar Allah'a yakışır şekildedir. O onları nasıl isterse öyle evirip çevirir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir vadide uyu Uyumaları hakkında şöyle demişti. Yüce Allah'ın dilediği vakit ruhlarınızı alıkoydu ve dilediği zaman onları geri çevirdi. Yine şöyle buyurmuştur. Hayırlı işler için aracılık yapın ki sizde size de ecel verilsin. Bununla, bununla birlikte Yüce Allah Resulü'nün dili üzere dilediği hükmü verir. Bir başka hadiste şöyle buyurmaktadır. Allah dilerse ve filan kişi dilerse demeyin. Bunu yerine yalnızca Allah dilerse deyin. Hı. Yüce Allah kimin hakkında hayır dilerse, ona dinde fakir, derin bilgi sahibi kılar. Bu Allah'ın dilemesindedir yani, onu kast Yüce Allah kullarından bir ümmet hakkında rahmet murat ederse, o ümmetin peygamberini ümmetinden önce vefat ettirir. Eğer Allah bir ümmeti helak etmedilerse dilerse, peygamberi hayattayken o ümmete azap verir ve bunların dışında yüce Allah'ın meşiyet ve iradesini söz konusu eden sayılamayacak kadar hadis-i şerif ve bu mertebenin delillerindendir. Hı. Soru 150. Tam burada kalalım inşallah. Bir dahaki ders Allah nasip ederse devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdülek ve eşhedü la